Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Size Bursa'dan hitap ediyorum bu cuma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki Eyüma kavmin umule fihim bilme maasi hum e azü ve ekterü lem yugayyiru illa ammehumullahu bi ikabih. Sadaka Rasulullah fîmâ kal ev kemal. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şerifinde Eyyüma kavmin hum ile fihim bil az Herhangi bir kavim ki içinde günahlar işleniyor bu kavmin. Yani bir topluluk, insan topluluğu, bir şehir bir kasaba, bir grup, bir zümre efendim bir millet içinde günahlar işleniyor efendim Hüm e azü ve ekserü Halbuki Müslümanlar Allah'tan korkan insanlar daha izzetli orada ve daha sayıca çok lemyuga yeru daha sayıca çok oldukları halde izzetli itibarlı oldukları halde efendim güçlü kuvvetli oldukları halde durdurmuyorlar bu günah işlemesini efendim engellemiyorlar değiştirmiyorlar durumu ne olur ceza olarak illa ikabihi Allahu Teala hazretleri o kavme azabı umumi indirir yani sadece o günahı işleyenleri cezalandırmaz. Günahı işleyenleri durdurması gereken, durdurmaya gücü yeten insanlar durdurmamışsa azabı, gazabı, cezayı, ikabı onlara da şamil kılar. Onlar da cezalandırır. Yani ceza hepsinin üstüne umumi olarak gelir. Ama adamcağız camide namaz kılıyor. Evinde Kur'an okuyor. Efendim o gün oruçlu veya abdestli. Azap şehrin üstüne umumi olarak iner. Felaket, bela, musibet, Allah'ın kahrı, gazabı hepsinin üstüne umumî olarak gelir. Neden? Evet o namazı niyazlı, ibadetli ama öteki kötülerin kötülük yapmasını engellemediği İşte bundan dolayı. Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim hep hatırıma gelir dükkanlarda anneevi bir levha vardır. Müşteri veli nimetimdir diye yani İnsanın veli nimeti yani kendisine nimet veren, yetiştiren, besleyen, çok iyilik yapmış insanlar demek veli nimet. Müşteri veli nimetimdir diyor dükkanın sahibi. Tabi müşteri olmasa dükkan çalışmayacak. Siz de tabi veli nimetimizsiniz. Bizi dinliyorsunuz elhamdülillah. Vazımızı dinleyen Müslüman kardeşlerimiz. Veli nimetimiz bizim. Sözlerimizi dinliyorlar. Ama bu sözlerden tabi istifade etmek ve onları uygulamak lazım. efendim e, Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri sadece dinleyip beğenmek için değil anlayıp uygulamak için aynı zamanda. Şimdi bunun için söylüyorum ülkemiz %99'u Müslüman olan mümin insanlardan müteşekkil olduğu daima söylenen yani gerçek Müslüman sayısı hakikaten çok yüksek olan Sayıca Müslümanların çok fazla nispette olduğu, efendim Müslüman bir ülke Türkiye. Evet, yani e, cumhuriyet, layık efendim vesaire. Ama ahalisi İslam ülkelerinin en başında gelen, İslam ülkelerinin efendim baş tacı ettikleri, böyle sevgiyle baktıkları, takdirle izledikleri insanlar yani Müslüman. İyi Müslüman. Tabii Müslüman ne demek? Allah'a inanmış Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e efendim, bağlanmış Allah'ın kitabına tabi Allah'ın ahkamını uygulamaya çalışan insanlar. Şimdi insanın bir iyi insan olması var. Kendisi şahsen iyi insan. İbadetini yapıyor vazifelerini, dini vazifelerini yapıyor. Kötülük yapmıyor, ahlakı güzel. Bir de çevresine karşı vazifeleri var. ...içinde yaşadığı topluma karşı, cemiyete karşı vazifeleri var. İslam dini bir toplum dinidir. Yani efendim din bir duygu, ona kimse ilişmez. İşte bir dağın köşesine gitsin, dindarlığını yapsın filan. Ee, böyle bir şey yok İslam'da. Efendim İslam e, topluluğa karşı vazifeler yüklüyor Müslümanların üzerine. Toplu yaşamayı, toplum halinde, cemiyet halinde yaşamayı teşvik ediyor ve cemiyet halinde yaşamanın çok hayırları, bereketleri olduğunu bildiriyor. O zaman bu toplu yaşamanın da düzenli olması lazım. Herkesin görevini bilmesi lazım. Herkesin efendim iyi şeyler yapması lazım. Kötü şeyleri yapmaması lazım. İyi ama iyi şeyleri iyi insanlar yapıyorlar, kötü şeylerden uzak duruyorlar da efendim bir de toplumda işte ayyaşı, sarhoşu, serçerisi, afyonkeşi Tiner keşi, şimdi tiner de çekiyorlarmış maalesef efendim neler neler duyuyoruz artık efendim e, şer böyle gazetelerde şeylerde söylendikçe de yaygınlaşıyor veya filmlerden efendim televizyonlardan, mecmualardan da efendim insanlar kötü arkadaşlardan da sapabiliyor, başka ülkelerin kötü insanlarından da sapma olabiliyor. Şimdi kötü insanlar da var toplumun içinde az da olsa. Efendim, mesela Türkiye'de az kötü insanlar başka ülkelerde daha fazla medeniyet arttıkça medeni denilen ülkelerde kötülükler daha da fazlalaşıyor yani sanıldığı gibi değil medeniyet ilerledikçe insanlar daha güzel insan olmuyorlar ee, bazen daha canavar oluyor daha bilgili katdar daha e, efendim korkunç oluyorlar Efendim medeniyet e, şeyi göstermiyor insanlık seviyesini göstermiyor. Efendim, rahat yaşama seviyesini, konforu gösteriyor. Ama insaniyet, irfan, o işte İslam'da var. Müslümanlar tabii ümumiyetle iyi insanlar da, içlerinde kötü insanlar da çıkabiliyor. Yani bu kötü insan nereden geldi, nasıl oldu? İşte bazen muhacir oluyor, bir yerden gelmiş oluyor. Bazen işte yetim büyümüş oluyor. Bazen hapse girmiş, çıkmış oluyor. Kötü muhitlerden efendim, kötü huylar kapmış oluyor. Tamam. Bunlara karşı da iyi insanların yani toplumun içindeki az da olsa kötülere karşı iyi insanların e, görevleri var. İslamın yani kötü insanlara karşı bakışı nasıl hocam? E, bir kere Müslüman kötü bir insana yani günahkar bir insana acıyor kızmıyor. Yani kızmayın diyor Peygamber Efendimiz. Ayıplamayın diyor. Ayıplarsanız sizin de başınıza gelir diyor. Allah ceza olarak sen mi onu ayıpladın? Hadi bakalım senin de başına gelir. Senin başına getirir diyor Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde. Ayıplamak yok. Kızmak yok. Ne var? Acımak var. Kurtarmaya çalışmak var. İlk vazifemiz bu. Yani kötü insanları İslah edebilmeliyiz kötü çocukları, islah edebilmeliyiz kötü kadınları, islah edebilmeliyiz ayaşları, Ay sarhoşları, kötü alışkanlıklarından vazgeçirebilmeliyiz. insan bir genç çocuk günde beş tane sigara içerse, onun ciğerlerinin gelişmesi bile, efendim yüzde şu kadar nispet geriliyormuş öteki genç arkadaşına göre. Sigara bile fena. Bunu mertçe açıkça haykırarak söylemek lazım. Yani kimsenin işine karışmayalım. Ne yaparsa yapsın o da keyfidir de, dememeliyiz çünkü bakın ciğerinin gelişmesi engelleniyor, oksijeni alması engelleniyor, damarları sertleşiyor. Efendim sonunda ciğerleri şey doluyor, kurum doluyor, is doluyor, pas doluyor, öksürük oluyor. Efendim e, damarları sertleşiyor, kalbi hastalanıyor. Genç yaşta efendim hastalıklı öksürüklü bir insan olarak e, toplumun efendim istifade edemediği bir insan durumuna geliyor. Sonunda da ölüp gidiyor. Kötü alışkanlıkların karşısına çıkmalıyız. Kötü insanları doğru yola çekmeye çalışmalıyız. Çocukların arasındaki kötü eğilimleri efendim e, yok etmeye çalışmalıyız. Geçen gün bir e, gecenin yarısında şöyle bizim İskender Paşa'dan çıktık. Pazar dersinde. Biraz geç çıktık. Yasadan sonra yakalmıştık. Ara sokaklardan giderken e, polisler baktık grup grup duruyorlar etrafa baktık mahallelerin çocukları grup grup olmuşlar herhalde iki çete diye tahmin ettik biz arabanın içinden polisler olunca birbirlerine taş atıyorlar şey yapıyorlar e, kazık gibi delikanlılar veya Levent gibi efendim işte güzel insanlar olsalar ne kadar iyi olur ama e, polise yakas silktiren birbirlerine zarar veren efendim insanlar haline gelebiliyorlar bunlar kötü. Yani kötü bir şeyin karşısında Müslümanın ne yapması gerekiyor? Kötülüğü yok etmeye çalışması gerekiyor. Kötü insanı ıslah etmeye çalışacak, eğer kötülükte ısrar ediyorsa engelleyecek, yaptırmayacak. Şimdi onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir kavmin içinde günahlar işleniyorsa günahlar nelerdir? işgidir, kumardır, zinadır, hırsızlıktır, katildir, adam öldürmedir efendim, ve vesairedir. Bunların hepsi günah efendim, şerefsiz efendim, kötü işler. Yani bunlar işleniyorsa bir kavmin içinde Müslüman bir kavim ne yapması lazım? Bunları yola getirmesi lazım. İslah etmeye çalışır. İslah olursa olur. Ol ıslah olmazsa İslam İsla'mi toplum Büyük kalabalık grup gücünü ortaya koyacak, ağırlığını ortaya koyacak, kötülüğü yaptırmayacak. Yani kötülüğü yapana kötülüğü yapma hürriyeti yok. Neden? Toplum zarar görüyor. Günahlar insanlara zararlı, ailelere zararlı, sıhhate zararlı, ruha zararlı, toplumun intizamına, nizamına zararlı. Bunların engellenmesi lazım. Bunları değiştirmiyorsa camdan bakıyor, perdeyi çekiyor, tamam. Efendim kimse kimseye karışmıyor. Şimdi e, yıllar önce e, Beyazıt'ta e, bir tanıdığımın akrabamın oturduğu bir mahallede. Hırsızın birisi gelmiş şeyleri e, aşağıda arabaları karıştırmaya başlamış. Açmaya çalışıyor. Yukarıdan birisi de hey diye bağırmış. Niye benim arabamın kapısını açmaya çalışıyorsun? Hırsız küstah. Belki de ne bileyim e, olabilir. Et, uyuşturucu kullanmıştır. Efendim esrar kullanmıştır. O zaman korkmuyordu yani. E, hırsız aşağıdan yukarıya pencereye ev e, arabanın sahibine demiş ki oradan ne bağırıp duruyorsun. in aşağıda erkek sen yanıma gel demiş. Adam da tabii açacak çalacak ne yapacaksa yapacak diye malını korumak için paldır küldür merdivenlerle inmiş arabasının başına adam bıçağını çekmiş bunun üstüne saldırmış böyle bıçağın ucuyla muhtelif yerlerinden 15-20 yerinden yaralamış yani bütün mahalleli camdan bakıyor. E olur mu? Yani ben anlayamadım. Yani Allah tabi insanı böyle zorlu imtihanlarla imtihana tabi tutmasın. Tabi bıçaklı şeyle olunca iş böyle polisiye bir iş oluyor. Polise ait bir iş oluyor. Tabi halktan herkese gidip de böyle bıçaklı bir insanla uğraşamaz ama bir telefon eder insan. Efendim, aşağıda bıçaklı birisi var arabaları soymaya çalışıyordu. E, komşumuzu da şey yapıyor, efendim, e, işte bıçak çekti falan diye. Acilen bir şey yapar. Kendisi de 5-10 kişi aşağı inince tabii bir kişinin zararını, komşularını koruması lazım. Bir kişinin zararını engellemesi lazım. Engellememişler. Yani neme lazımcı bir toplum. Yarın onun da başına gelebilir. Bu doğru değil. E, bir toplumda bir günah günahlar işleniyor da Toplulu toplumu teşkil eden iyi insanlar daha çok güçlü, kuvvetli ama değiştirmiyorlarsa bu günahları engellemiyorlarsa o zaman Allah o günahkarlara verdiği azabı, ikabı cezayı sadece onlara vermez, bütün topluma verir. İyiler de vardı arasında. İyiler niye o cezaya uğruyorlar? Çünkü kötülerin günah işlemesini engellemediler. Evet işte İslam'da böyle bir vazifede var. Yani İslamda insan namaz kılacak tamam, camide ezan okunduğu zaman buyurun efendim namaza. Şu vazifeleri yapacak, bu vazifeleri yapacak tamam. Bir de kötülükleri yaptırmamak vazifesi var. Kötülüğün karşısında durmak vazifesi var. Nehi münker vazifesi var. Efendim günahı yaptırmamak yapılmasını engellemek vazifesi var. Toplu olunca daha kolay olur. Tek başına olsa bile insanın yine bunu yapması lazım. Biliyorsunuz Yasin suresini herkes sever ve herkes okur. Sevaplı bir sure diye biliyorlar Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden. Peki ama Yasin suresinin içinde ne var? Yani hangi ibretli ayetler var? Bunlardan hangi dersler, ibretler çıkar? Hangi hikmetler çıkar? E, Yasin suresinin ikinci sayfasında efendim e, habib Necer isimli Antakyalı bir mübarek zatın olduğu söylenen bir şey var. Hadise anlatılıyor o Yasin'in ikinci sayfasında. Efendim, o şehre gelmiş olan mübarek insanlar o şehrin ahalisini hak yola çağırıyorlar. Batıl inançtan hak yola gelmelerini istiyorlar da o kavim onları öldürmeye kalkıyor. Ama bu mübarek zat, zat da, Habib-i da Efendim vecairajülün min aksel medineti vecairajülün min yani koşarak efendim geliyor hem de bunların öldürülmeye kalkışıldığı meydana ya kavimtebi ey kavmim yanlış iş yapıyorsunuz. iyi insanlar bunlar mübarek insan bunların sözünü dinleyin bunların buyruklarını tutun bunlar ilahi vazifeli insanlar. Bunları dinleyin diye onlara nasihat ediyor. Demek ki tek kişi olsa da ihlaslı bir insan çıkar, koca bir kalabalığa karşı bile hak sözü tavsiyeyi yapar, yapmalı. Bunu öğreniyoruz Yasin Suresinin bu ikinci sayfasındaki muazzam, mübarek kıssadan çıkaracağımız hisse bu. Şimdi kimse kimseye karışmıyor. Olmaz. Karışacaksın. Bu şehir senin. Bu şehrin temizliği senden de sorulur. Kimse Sokağa tüküremez. Kimse çöp atamaz. Kimse pis su atamaz. Kimse köşeyi veriyi kirletemez. E bakıyoruz caddelerin ortasına en güzel yerlere. Böyle yerlinin yabancının gelip gideceği yerlere aha, çöpler yığılmış. Birileri de geliyor çöplayır, çöpleri karıştırıyor. Yani paket halindeki çöpleri karıştırıyor. İçinden kendi işine yarayacak şeyleri alacağım diye çöpleri ikinci defa çöp haline getiriyor, dağıtıyor. Bence bunu da engellemeli. Yani Poşet halinde, paket halinde, naylonun içindeyken işte çöp orada duruyor hiç olmazsa. Birisi bunun içinde acaba benim işime yarayan, yarayan şu maddeler var mı diye sopayla karıştırıyor. Davetler ortalığa dağıtıyor, efendim, gidiyor. Yani bunlar hep mesela yapmayın diye söylememiz gereken şeyler diye düşünüyorum. Çeşitleri var tabii. Sizin gücünüz var, efendim, kuvvetiniz, etrafınız. Yücünüz nispetinde yanlış olan bir şeyi söylemelisiniz. Yanlış olan şeyi söylemek bir derece. İnsanın kendisini yapmaması en aşağı derecesi. Efendim yapılmamasını söylemesi bir üstün derece. Yapılmış bir yanlışlığı eliyle düzeltmeye diliyle düzeltmeye çalışması bir derece. Efendim sevmemesi, kızması, kafasından ona karşı olması bir derece. Eliyle düzeltmesi bir derece. Fiilen efendim yaptırmaması bir derece. Onun için faal Müslüman olalım. Gayretli Müslüman olalım. İyilikleri çoğaltma, kötülükleri de azaltmaya çalışalım ki kötülükler gerçekten azalsın, iyilikler gerçekten artsın. Memleketimiz elhamdülillah ben seviniyorum. Şimdi güzel güzel haberler, her şeyde bir ümit, bir güzel gelişme efendim. İnşallah bizim ülkemiz ve diğer efendim Müslümanların ülkeleri İyi çalışmalarla çok güzel olacak. İnşallah biz kendi ülkemizi hem böyle ileri bir ülke haline getireceğiz hem de başka Afrika'daki, Avrupa'daki, Kafkasya'daki, Orta Doğu'daki, uzak Doğu'daki dünyanın her yerindeki Müslüman kardeşlerimize de e, fiilen yardım edeceğiz. Elimizi uzatacağız. Onlara da faydamız olacak. Yapacağımız işler çok. O halde biz çok böyle faal Müslüman olmalıyız. Gayretli, cevval Müslüman olmalıyız. Hem hayırları çok yapmaya koşmalıyız hem de kötülükleri engelleme vazifemiz var. Tabii bunun da usulü var. Tatlı tatlı tatlı netice itibarıyla kavga çıkartmadan bu işi başarmak lazım. Ama kötü insan ille de inat ediyorsa ben bu kötülüğü yapacağım. O zaman da tabii icabında e, Müslümanların izzetini, efendim kuvvetini, satvetini, efendim şecaatini Efendim, kuvvetini göstermesi lazım. O, o gibi durumlarda da. Bu da tabii kardeşlikle, el birliğiyle birbirine destek olmasıyla olacak Müslümanların. Önemli bir husus. Çok cevval ve faal Müslümanlar olmalıyız. İkinci hadisi şerife geçmek istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ey عَبْدٍ abdin, مَيْبُزَّةٌ مِنَ minallah فِي د۪ينِهِ فَاِنَّهَا niyetü minallahi sebekat iley fe in kabilehabi şükrin ve illa kanet hücceten minallahi aleyhi le'zade biha ismen ve le'zade Allahu aleyha biha şakata ben bizi ceval müslüman olma aktif diyeceğim ama ceza yerim diye demiyorum ceval efendim faal ve ceval müslüman olmaya efendim eee sevk eden bu hadis şerifleri çok söylememiz gerektiği kanaatindeyim. Yani sanki Müslümanlar biraz çok sessiz duruyorlar, pek boynu bükük duruyorlar, haklarını bile aramıyorlar. Yurt dışından, yabancılardan, efendim, gayrimüslim ülkelerden bir türlü zulüm oluyor da sesleri çıkmıyor gibi geliyor. Onun için bu hadis-i şerifleri okumak e, e, Türkçe tabiriyle, yeni Türkçe tabiriyle çok güncel, çok e, aktüel değil, güncel, efendim, çok böyle canlı konular bunlar. Onun için bu hadis-i şerifleri canla başla dinleyin ve başkalarına da anlatın. Görsünler Müslümanların nasıl sıcak kanlı, nasıl sevimli, nasıl böyle heyecanlı, nasıl efendim, samimi, nasıl böyle damarlarında şırıl şırıl efendim, kanların e, hızlı hızlı aktığı, efendim, gayretli Allah'ın hizmet ehli kulları olduğunu herkes anlasın. Eyüma abdin, herhangi bir kul ki Caiz ve minallahi fi dini. O kula dini konusunda Allah'tan bir öğüt gelmişse bu öğüt nereden geliyor hocam? Allah'tan bir kuluna dini konusunda bir öğüt nereden gelir? E bakarsın Aksa Akra Radyosu'ndan gelir işte böyle efendim radyodan bir öğüt gelir veyahut bir kitaptan gelir veyahut bir gazetenin bir efendim makalesinden bir haberinden gelir veya takvimin arkasındaki 3-5 satır yazıdan gelir veya birisi söyler yolda giderken söyler bir yerden duyulur yani gönderene bakmak lazım söyleyene değil söyletene bakmak lazım Allah birisini vesile ediyor sana bir öğüt geliyor mesela yalan söyleme mesela tecavüz namazı kıl mesela efendim helal lokma ye Mesela efendim Müslümanların yardımına koş, mesela cimri olma, hayır yap filan neyse böyle bir dini emir, tavsiye, mev'iza yani vaaz yani öğüt geldi. Herhangi bir Müslümana bir böyle dini konusunda bir öğüt geldi. Nereden geldi? Havadan geldi, kağıttan, gazeteden geldi, efendim komşudan geldi, bir insandan geldi, dosttan geldi, düşmandan geldi. Bir öğüt geldi mi bu nedir? ve inenha nimetün ile ona koşup gelmiş olan Allah'tan bir nimettir bu. Bakın öğüt geliyor, bir emir geliyor. Bu nedir? Bir nimettir. Neden? Allah'ın öğüdü geliyor. Tutunca sevap kazanacak, Allah sevecek, Allah'ın sevgili kulu olacak. Sevdiği kul olacak, sevdiği işi yapmış olan bir kul olacak. Nimet bu. Bu öğüt nimet. Bu öğüdü veren kimseye teşekkür etmek lazım. Gazeteye, radyoya, yayına teşekkür etmek lazım. Nimet bu. Yani bir Müslümana bir yerden bir öğüt geldi mi, nereden gelirse gelsin, o Allah'tan ona efendim, koşa koşa gelmiş bir nimettir, diyor Peygamber Efendimiz. فَيْنْ şükrin ha Böyle bir nimet geldi mi insan ne yapar? Elhamdülillah der, çok şükür Ya Rabbi der. Bana bu hakikati duyurdun, birisini vesile ettin, sen müsebbibül esbapsın Ya Rabbi. Sebepleri sen sevk edersin. kainatın Halık'ın sensin. Razıkı sensin, mutasarrıfı sensin. Ne demek bunlar? Kainat, kainatı yaratan sensin. Efendim Yürüten, yöneten sensin. Her şey senin emrinle, buyrunla oluyor. Senin kaderinle oluyor, senin takdirinle oluyor. Her şey senden. Ben bunu seziyorum, biliyorum ya Rabbi. Sen sebepleri sevk eden, hareket ettiren, efendim gücün, kuvvetin sahibi olan yaradanımsın. Biliyorum bunlar senden, tamam. Bana öğüt geldi, bu öğüdü de sen gönderdin bana, tamam bu öğüt de senden o zaman ne yapacak insan çok şükür ya Rabbi senin öğüdünü aldım tamam senin bu öğütün bana bir nimettir nimete şükretmek lazım çok şükür ya Rabbi demek lazım tamam bunu şükür ile kabul ederse iyi bir şey yapmış olur ne mutlu sevap kazanmış olur o öğüdü tutar Allah'ın sevdiği bir işi yapmış olur derecesi artar devam ederse arkasından çok büyük hayırlara erer. Ve illa aksi takdirde şükür ile karşılamazsa bu öğüdü, yani bunun nimet olduğunu anlamazsa bu öğüdün git ya bırak ya bazı insanlar böyle hak bir sözü söylüyorsun da sinirli bir anında dinlediği için bırak ya diyor sana. Öğüt veren kimseye karşı geliyor. Az efendim bağırıyor, çağırıyor filan. Dinlemiyor yani. Ha sen misin bu niye gelen öğüdü kabul etmeyen, şükretmeyen, şükretlik efendim bağırıp çağıran diyelim. Burada yok ama yani manzara gözümüzün önünde canlandıralım. Adam öğüt verildiği zaman kızıyor, küflere biniyor. Öğüt verene ne şey yapıyor? Bağırıyor, çağırıyor. Sen karışma bu işe. Bazen bir şey söylüyorsun birisine. Sen karışma hocam. Eğer seni çok seviyorsa, hocam seni çok seviyorum ama sen bu işe karışma. Ya ben Allah'ın övüdüğünü söylüyorum. Beni sevmen bir şey değil. Sen övüdü tut. Övüdü sev. Övüdün Allah'tan gelen bir nimet olduğunu bil de övüdü tut. Mübarek. E yok diyor. Tutmayacağım ben övüdü. Sen de darılma diyor. E seni çok seviyorum ama övüdü tutmayacağım. Tutmuyor. Yani bazen böyle oluyor. İnsanlar inada giriyorlar. İnat havasına giriyorlar. Şeytanın eseri oluyor. Kızıyor. Efendim senin övdüğünü tutmuyor, şeytanın içinden ona söyledi, şeytanın övdüğünü tutuyor bazıları. Hocanın övdüğünü tutmuyor, efendim şeytanın övdüğünü tutuyor. Rahmanın buyruğunu tutmuyor, şeytanın hükmüne giriyor. Yanlış iş yapıyor ama yanlış yaptığının farkında değil, onun için yanlış. Ve illa eğer şükürle karşılamazsa bu nimet olan övdüğü, Kehanet hücceten minallahi aleyhi. Aleyhine ahirette mahkeme-i kübrada Allah tarafından onun aleyhine kullanılacak bir belge olur bu. Li yezade biha isman, ismen günahı artsın diye ve yezade allahu aleyhi biha sakatan Allah'ın ona karşı hışmı, kızgınlığı artsın diye bir vesile olur, kaynak olur, belge olur bu efendim böyle nimeti karşılamaması diyor. Hadislerin hepsini seviyorum da yani ayırım yapmayı da doğru görmüyorum. Hep, hepsini severiz. Peygamber Efendimiz neyle ilgili hangi sözü söylerse efendim başımızın tacıdır. Hepsini sevmemiz lazım ama bu hadis-i şerifler çok önemli. Sana öyüdü kim verirse versin. Eğer bir ayet okumuş, bir hadis okumuşsa dininden bir ahkam sana anlatmışsa kardeşim böyle yapma bu ıı, yanlış, bu günah demişse birisi sana, veyahut şöyle yap kardeşim, böyle yaparsan sevap demişse, öğüt. Yani olumlu bir öğüt, şöyle yap kardeşim, sevap kazanırsın. Olumsuz bir öğüt, ya kardeşim böyle yapma, bu, bu günahtır, ayıptır. Ya Allah sevmez. Bu da olumsuz öğüt. Yani her ne türlü öğüt gelmişse, aslında bu öğüt, söyleyen kim olursa olsun Allah'tan sana gönderilmiş bir nimettir. Sen bunu şükürle karşılayacaksın, öğüdü de tutacaksın öğüt tutmak lazım. Evet nasihat vermek kolaydır efendim. Öğüt tutmak zorludur. Nasihat eden çok olur ama öğüt tutan az olur. Tutan az olur diyorlar. Hakikaten de öyle. Öyüdü tutmak kolay bir şey değil. Öyüdü tutmuyor insanlar. Bir kere e, izzeti nefsine yediremiyor. Yani bir anda yanlış bir şey kendisine söylendiği zaman yüzü morarıyor, kararıyor, kaşları çatılıyor. Efendim yutkunuyor. Seni de sevmiyor. Ne oluyor? Doğru söyleyeni dokuz köyden kovuyorlar falanca adam. Direkt gibi doğru doğru dosdoğrucu bir adamdır. Kimse sevmez. Neden? Doğruyu söylüyor. Herkese kusurunu söylüyor. Söyleyince de kimse onu sevmiyor. İnsanlar ekseriyetle dalkavukluğu seviyor. Efendim böyle met edilmeyi seviyor. Hakkı olmadığı konularda beğenilmek istiyor. Hakkı yok. Haddi değil. Efendim övülmek beğenilmek istiyor olmanın içinde var bu beğenilmek arzusu nefsin bir arzusu efendim doğruyu söyleyeni sevmiyorlar ama öyle değil öyle olmaması lazım. Peygamber Efendimiz buna benzer bir hadis-i şerifi hatırladım onu da zaman zaman söylüyorum vaazlarımda kapıda senin kapını çalıp da senden bir şey isteyen dilenci Allah'ın sana hediyesidir diyor Peygamber Efendimiz. Ne kadar enteresan, ya, ya, ne kadar ilginç, ne kadar güzel kapıyı çalan efendim yoksul, miskin Allah'ın sana hediyesi. E, nasıl hediye bu? Yani sen ona evden biraz bir şey vereceksin işte, ekmek, peynir, yiyecek, içecek, biraz para. Ne istiyorsa, bir Allah'ın hediyesi senin kapına gönderilmiş ama asıl insanın fakirleri araması bulması lazım mahalledeki fakirleri bilmesi lazım ee, yoksul mahallelere gitmesi lazım Bence zengin insanların haftalın haftanın bir gününde tebdili kıyafet eğleyip cebinee paraları dizip Efendim yoksul mahallelere gitmesi lazım yoksul mahallelerin camilerine gidip orada namaz kılması lazım İmam Efendiye kendisinin zengin olduğunu belli etmeden Efendim hal hatır sorması lazım bu mahallede yoksul, fakir, hasta, aç, dul, yetim, efendim muhtaç var mı yok mu kardeşim? Hocam senin bildiğin böyle hakikaten fakir, böyle e, dilenciliği meslek edinmiş değil de gerçekten fakir olan insan var mı diye sorması lazım bence. Aramamız lazım. Tarama diyorlar ya hani bazen sağlık taraması deniliyor. Doktorlar bir mahalleyi tarıyorlar veyahut bir okula geliyorlar efendim mektebe bir mektebe geliyorlar, bütün öğrencileri diş muayenesi yapıyorlar, tarama yapıyorlar veya ciğerlerini muayene ediyorlar, bakalım hastalık var mı yok mu diye tarama. E bizim de fakir taraması yapmamız lazım. Haftanın bir günü gidelim. Hocam yani o mahallelere gidince insan biraz üzülüyor, yoksul, mahalleler pis, efendim kaldırımları yapılmamış, yerler çamur, evler düzensiz, çocuklar efendim pis pasaklı yıkanmamış bile. Efendim işte insan üzülüyor. Yani şöyle biraz güzel semtlere gitse insan, muntazam sokaklar, efendim güzel bahçeler, güller, sümbüller, efendim, böyle her taraf pırıl pırıl imrenilecek gibi. İşte oralarda insan neşeleniyor da öbür tarafta biraz üzülüyor. Evet biraz işte o üzülecek yerlere gitmek lazım. Biraz fakirlerin halini görmek lazım. Ne faydası var? En aşağı iki faydası var. Faydalardan bir tanesi sen Elindeki nimetlere şükredersin. Elhamdülillah. Ya Rabbi meğer sen bana nice nice nimetler vermişsin de ben ne türlü nimetlerin içinde yüzüyormuşum da farkında değilmişim. Bak bu kardeşlerim bunlar da senin kulların. Ya Rabbi ben bunlardan ne kadar iyi dur durumdaymışım diye insanın şükrü artar. Elindeki nimetin kadirini kıymetini bilir. Çünkü insan kendinden aşağıkilere bakınca Şükrü artar. Kendinden yukarıdakilere bakılınca da efendim onlara imrendiği için elindeki nimetleri küçümser. Elindeki nimeti küçümsemek, beğenmemek, azımsamak da çok Allah'ın sevmediği kötü bir huy. Oradan da başı belaya girer. Onun için biraz fakir mahalleleri dolaşmalı da insan elindeki nimetlerin kıymetini anlamalı. Allah'ın kendisine ne nimetler verdiğini bilip şükrü artmalı. Hamdi artmalı. Bir fayda bu kendisine. Kendisinin ruhi terbiyesine faydası olacak. İkinci faydası o mahallenin fakirlerine. Yani mahalleye bir zengin gelmişse bakar ki caminin çatısı akıyor. Bakar ki halısı yok, bakar ki sobası yok. Hadi ben buranın kaloriferini vereyim Hadi ben burasını tamir edivereyim der. Efendim yoksullara bakar, dullara, yetimlere göz kulak olur. Efendim yiyecek dağıtır, giyecek dağıtır, kömür dağıtır, efendim aç dağıtır, iş bulur, çocuklarını okutur. Yani insan onları da yaptığı zaman e, ruhen efendim sıhhat kazanır. İyilik yapmak insanı ne yapar? Ruhen sıhhatlendirir. Bakın bazı insanları duyuyoruz. Afrika'ya gitmiş, en ilkel kabilelere köylere gitmiş, oraya yerleşmiş, orada hastane kurmuş. Ömrünü Avrupa'nın lüks bir şehrinde konforlu, efendim, ne diyelim lüks yerine konforlu yerine müreffeh, rahat efendim, e, imkanlarını tepmiş, bırakmış, yoksul bir Afrika köyünde ömrünü geçirmiş. Neden yapıyor bunu? Bunun da bir zevki var da onun için yapıyor. Yani iyilik yapmanın bir büyük lezzeti, zevki vardır. Bazı insanlar bunu biliyor efendim meşakkat çekiyor ama iyilik yapıyor. İyilik yaptığından dolayı zevk alıyor. Tabi o Avrupalı, tabi onun da kendine göre herhalde bu insancıl tarafı, yoksul kabilelere yardım etme tarafı. Yani Hz. İsa Efendimiz'e aleyhisselama inanmaktan daha dindarlıktan geliyordur herhalde. Netice itibariyle ilahi duygularla yapmıştır bunu. Tabi Müslümanlar daha çok, daha temiz, daha halis ilahi duygularla bu şeyleri yapacak. Onun için Onlara gittiği zaman o fakir mahallelere, o fakir köylere, fakir şehirlere, yani bence ülkemizin zengin şehirlerindeki zengin insanlar biraz fakir şehirlere gitsinler. Doğu Anadolu'ya, İç Anadolu'ya, köylere. Arabalarımızı değiştirelim, arabaları değiştirelim, yüksek tekerlekli, dingilli, dağa bayıra tırmanan arabalar alalım. Hocam nereden icabetti etti bu? Biraz yolsuz köylere gidelim, imkansız yerlere gidelim, fakir yerlere gidelim. Ee, getirin bakalım, apteş alacağım. Su yok. Ee, hadi bakalım, biraz karnım acıktı, yiyecek getir. Kasap yok, bakkal yok, yiyecek yok, içecek yok. Yoksulluk, sefalet, efendim çok fena. Tamam işte, oralarda hayır yapma imkanı olur. Onun için ben diyorum ki, gelin arabaları değişelim. Efendim dört tekeri çekişli, efendim dağlara, bayırlara, orman yollarına, toprak yollara gidebilen arabalar alalım. Biraz yoksul şehirlere, kasabalara, köylere gidelim. Efendim, şey yapalım. Oralarda biraz hayır hasenat yapalım diye teklif ediyorum size. Evet, yani insanın kapısına gelen dilenci Allah'ın ona hediyesidir. Efendim, herhangi bir yerden insanın kulağına gelmiş olan dini, dini konusunda, İslam konusunda, dini konusunda bir öğüt Allah'ın ona bir nimetidir. Nimete şükretmek lazım. Peygamber Efendimiz şükrederse, kabul ederse, yaparsa bu öydü Allah sevecek. Yapmazsa Allah ona kızar ve onun günahı artar diyor. Onun için öğütleri tutun. Düşmanınız bile söylese. Haklı sözü Hasmınız, düşmanınız bile söylese kabul edin. Haksız sözü, yanlış sözü dostunuz, yakınınız bile söylese bu yanlış oldu. Deyin. Çünkü Peygamber Efendimizin hayatı öyle, kendisi öyle yapmış. En sevdiği insan bile Yanlış bir iş yaptığı zaman Aa, senin bu yaptığın doğru değil senin bu huyun cahiliye devrinden ahlakından kalmak kötü bir ahlak bunu düzeltmen lazım demiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. madem onun sünnetine uyacağız o halde eğriye eğri doğruya doğru şey yapmalıyız ama bir de eğri eğri olduğunu söylerken böyle kaş çatıp da söylemek yerine hatayı işleyen insanı seveceğiz ama Hatayı tenkil edeceğiz. Hatayı yapan insanı sevdiğimizi belirterek yaparsak o zaman seven insanın öyüdü tutulur ve öyle insanın öyüdüne kızılmaz. Yani günahkarı günahkarı seveceğiz, günahı sevmeyeceğiz. Günahkarı kurtarmaya çalışacağız sevdiğimiz için. Günahı sevmediğimiz için yok etmeye çalışacağız. Günaha kızıp da günahkarı yerin dibine Batırmak, etice itibariyle günahkarları e, zarara uğratmak demektir. Belki de günaha itmek demektir. Asıl olan bataklığa düşmüş olan bir insana elini uzatıp bataklıktan onu çekip kurtarmaktır, çamurdan kurtarmaktır, yıkayıp temizlemektir. Öyle yapmaya çalışmalıyız. Bir de e, müjdeli e, efendim bir hadisi şerif okuyalım. Üç olsun. Üç rakamı o takkû getmiş olsun. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Enes radıyallahu aleyhi ter rivayet edildiğine göre eyvâ raculün et amâ caian etamallâhu min ta'amil cennet. Ve eyyüme racul en âmena hâifen âmenallâhu yevmel kıyameti minel feza'il ekber. Şimdi herhangi bir adam ki bir aç insanı doyurmuşsa o adam Allah da ona cennet taamlarından yemek yedirir. Yani cennete sokar, cennete ziyafet çeker, cennet taamlarını yemesin, nasip eder diyor. Ee, öyle demek oluyor. Demek ki aç insanları doyurmalı. Yani yoksulluktan açlıktan evet sıkıntı çeken insanları bulup doyurmalıyız. Ey varajülün amena kai korkan bir insanın korktuğunu ve beni araştırıp korkudan onu kurtaran, emniyete alan, emniyete çıkartan onu, kimseye de Allah kıyamet gününde en büyük korku, Elfezaül Ekber, insanların korkudan titreştiği mahşer gününde korkulardan emin kılar, korkulardan kurtarır. Demek ki korkmuş insanları korkulardan kurtarmaya, aç insanları doyurmaya çalışacağız. İnsanların yardımına koşacağız. Bir şey daha söyleyecektim, unuttum. Birinci hadis-i şerifte, e, az ve ekser kelimeleri geçtiği zaman onlar ismi taftil ya. Hani eyüme kamin ulfihim bil ma'asi. Herhangi bir kavim ki içinde günahlar işleniyor ve e az ve ekserü. yani halbuki iyi insanlar izzetli orada, daha izzetli ve daha çok değiştirmiyorlar. Azap onlara olur gelir diye ismi taftil geçti ya. Allah hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah bu güzel günün feyzinden bereketinden cümlenizi istifade ettirsin. Sevdi kul eylesin. Bahtiyar olarak yaşasın. huzuruna sevdiği kul olarak varmanızı nasip eylesin. Cümlenizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve berkat.